Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Merhaba, Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben stüdyoda bugün Derya. Merhabalar ben Asu Teknik Masa'da sevgili Selahattin Ve konuğumuz var her zamanki gibi Ama öncesinde bizim bugün iki etkinliğimiz oldu Geçtiğimiz hafta Kısacık onlara bir giriş yapalım Önemliydi bizim için Çünkü Adalar Dünya Mirası yolunda Bir büyük toplantımız oldu Önemli konuklarımız vardı Geniş bir katılım oldu Üç senedir yaptığımız çalışmanın sonucunda bir panel oldu Adaların Dünya Mirası Listesi adaylığı sürecini ve bundan sonra atılabilecek adımlarını anlatmak için de ee, ve Dünya Mirası Adalar Girişimi olarak da Adalar Belediyesi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz bir başvuru dosyasını kısaca anlatıldı. Ee, Yaşagül Ekinci bize destek olan aynı zamanda Bergama e, UNESCO alan e, başkanı da olan Yaşagül Ekinci e, yaptı bu e, tanıtımı da. UNESCO Dünya Miras Listesi'nin önemine yüklediği sorumluluklar ve Adaları çağdaş yaklaşımlarla korumak açısından önümüzdeki dönemde yapılması gereken e, çalışmaları konuştuk. Bu etkinliğimizde e, adaların UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alması e, sürecinin hani sadece binaların korunmasına yönelik e, çabalardan ibaret olmadığını, e, adaların tüm yönleriyle sürdürülebilir gelişimi ve korunmasının birlikte ele alınması gerektiğini anlatıldı. Sunumlar yer aldı ve kültürel miras konusunun adaların en güçlü olduğu gelişme alanlarından biri olduğunu e, düşünüyor ve önümüzdeki dönemde bu değerin daha iyi korunmasını, yönetilmesini e, ve bunları hani sağlamak amacıyla herkese sorumluluk düştüğünü inanıyoruz. Adaların Dünya Miras Listesi adaylığı sürecini kamu, sivil e, toplum e, yani yerel paydaşlar ve uzmanlarla birlikte de e, katılımcılığı, öğrenmeyi, bilgi paylaşımını ve buluşçuluğu destekleyecek bir şekilde Hayata geçirmekte en büyük dileğimiz değil mi Asa? İşte Evet bunları konuştuk. Evet. Ee, çok iyi bir katılım oldu ve katılımcılar aslında e, bu UNESCO yolunda bizler ne yapabiliriz dediler. Nasıl katılabiliriz dediler. Çünkü biz sürekli sivil toplum katılım dedik. E, bundan sonraki yol planı ne olacak ne yapacağız e, dediler. E, bundan sonra e, tabii ki bu koruma meselesinin bütün konulara değen bir... ...mesele olduğunu yani böyle bir bina korumaktan değil... ...aslında bugün de bunu konuşacağız... ...hafızamızı e, araştırmak... ...adaların hafızasını... ...hem somut hem elle tutulan, tutulmayan... ...bu ikisinin birlikte ilişkisi yani binalar ve içinde yaşayanlar... ...yaşananlar... ...bu hafızanın araştırılması, bilinmesi... ...buradan dersler çıkarılması işte envanterlenmesi, hatırlanması, bunlar için arşivlenmesi, sergilenmesi, yorumlanması, bunları hep birlikte bundan sonra yapmalıyız, evet. yapacağız diye konuştuk. Aslında UNESCO bir dünya mirası listesine girişinin tam da böyle Hı -hı. bir süreç olduğunu. Evet. Birlikte. Bir ikinci etkinlik de daha oldu çünkü konuğumuz tam e, bu nedenle yanımızda bizimle çok teşekkür ediyoruz. 6-7 Eylül 1955 e, programının bir e, paneli oldu Fatma Gülberk'ten ve Benli Soy ile. E, ben şimdi e, konuğumuzu size e, takdim edeyim Arus Yumul. Sosyolog ee, Hoş geldiniz Arus Hanım Hoş bulduk Hocam hoş geldiniz hoş Ne kızarsın. güzel sizi burada görmek evet, Asu ile beraber aynı okuldasınız ama ben evet. kısacık şöyle sizi bilgilerinizi söylemek istiyorum Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden ...mezun olduktan sonra doktoranızı Oxford Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladınız. Halen de İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde dersler vermektesiniz. Çalışmalarınız özellikle etnik kimlik, azınlıklar, beden, gündelik hayat ve popüler kültür üzerinde yoğunlaşmakta. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi biz bu 6-7 Eylül 1955... E, pogromunu bunun e, kavramında doğru kullanılması gerektiğini panel katılımcıları e, geçtiğimiz bu panelde e, üzerine basarak anlattılar ve tabii yani hem adalar bağlamında da bunu biraz konuşmaya çalıştık e, ve e, panelde konuşanların söylediği şeylerden biri de hani bu böyle tek başına bir Parlamış bir olay değildi aslında yani Türkiye'deki e, ulusal kimliğin kuruluşunda gayrimüslim toplulukların nasıl bir öteki olarak inşa edildiği e, Bütün bunlar ayrıntılı konuşuldu şimdi e, tabii hem sizin 6-7 Eylül 1955 ile ilgili anlatacaklarınız ve belki kınalı üzerinden bunu konuşalım demişti Kınalı üzerinde. Doğru, doğru. O e, bir çok önemli bir o bilgi. E, 40 senedir aşağı yukarı Knalıada'dasınız değil mi? 40 yıl bilmem geldiğimiz bir Knalı adalıyım. E, nüfus kayıdım da... E, ...adalarda tabii e, ne. adalı tamam. sayıyorum kendimi. Evet. Şimdi eee bu gayrimüslimlerle ilgili isterseniz şöyle diyelim. E, Türk ulusal kimliği kurulurken Müslümanları, Türk olmayan Müslümanları asimile etmeye ama gayrimüslimleri disimile etmeye, ayrıştırmaya yönelik bir kimlik kurgusu üzerine kuruldu. Hiç mi asimilasyona tabi tutulmadı gayrimüslimler? Tabii ki vatandaş Türkçe konuş gibi kampanyalarda tutuldu ama ama asıl hedef aslında onlardan kurtulmaktı. Onun için hani panelde de söylenmiş devam eden bir sürecin bir parçasıdır 6-7 Eylül. Ama da 6-7 Eylül'de ne oldu ona bakacak olursak aslında herkesin ders alması gereken olaylar oldu Kınalıada'da. Yağmacılar işte motorlarla sandallarla Kınalı'ya yaklaşırlar. Başkomiser Osman vardır, başkomiser Osman iskeleye gelir, silahını çeker, adaya ilk bas, ayak basanı vururum der ve onları uzaklaştırır. Şimdi bakın eğer başka insanlar da bu şekilde davranmış olsalardı herhalde 6-7 Eylül bu kadar büyük bir faciayla, yıkımla sonuçlanmazdı. Aynı durumu Burgazada'da. Da görüyoruz. Orası biraz daha örgütlü. Ee, i̇nsanlar silahlanıyor. Ee, işte Gelenleri e, taşla, so taşla sopayla saldırıyorlar, püskürtüyorlar. Hatta e, yaklaşan e, sandallar birbirine çarpıyor. Kaza geçiriyorlar. E, bu iki ada e, 6-7 Eylül'de bildiğim kadarıyla e, bir hasara uğramamıştır. Ama Heybeliada ve Büyükada'da gerçekten e, büyük olaylar olmuştur. Ve en acısı da hani e, lefter e, anlatır hmm. e, en üzüldüğüm şey harçlık verdiğim çocukların e, evime saldırmasıydı der. E, oralarda e, yıkım tabi çok daha fazla olmuştu. Evet, yani Knaulada da, da evet, pardon. E, sözünüzü kestim. E, Osman Baş Başkomiser Osmanoğlu e, Onur Belge spor yazarı e, kendisi 6-7 Eylül'den tam 50 yıl sonra 2015 yılında 6 Eylül'de vefat etti Kınalı Adda 7 Eylül'de gömüldü. Kınalı ada caminden mezarlığa gitmek için kiliselerinde önünden geçmek gerekir ve naaşı geçerken kiliselerin çanları onu selamlamak için çaldılar. Kimdi bu Osman Bey? Osman Kınalı Kınalıada'nın ve işte 6-7 Eylül'de saldırı olmasını engelleyen kişiydi. Onur Belge de onun oğluydu. Hmm. Ha Onur Belge onun oğlu. Hmm. Peki böyle çok notlar var bir tanesinde kim hatırlamıyorum ama. Bir arkadaşım yollamış özellikle benim camlarımı ilk taşlayan kişi benim yakın komşum fırıncı bilmem evet, kimdi diyor evet, ve biz onunla evet, her gün tavla oynardık evet, diyor. Evet yani bu tip anlatılar çok var herhalde insanlara en acı gelen çok. en yaralı acı gelen de bu olmuştur diye düşünüyorum. Evet, burada da işte bunu panelde de e, yani Demek onunla varmış evet. e, o insanlara hınç karşı ya da evet. bir böyle aşılanan hep böyle sürekli anlatılan bir kimlik politikası evet. var aslında. Evet. Yani evet. sanki bireyin kimliği e, o kolektif bir kimliğin parçası olarak o birey kendisini ancak ve ancak belli bir topluluğu ötekileştirerek buluyormuş gibi. Değil mi? Evet yani bu e, milliyetçiliğin vazgeçilmez politikasıdır. E, birilerini ötekileştirerek e, kendi kimliğini inşa etmek bu da tabii hastalıklı bir durumdur. Evet yani işte tabii bu böyle komşuluk düzeyine geldiğinde e, ki panelde sorumluluk meselesinden bahsedildi. Hı hı. Yani sorumluluk almalıyız. Hı hı. E, sorumluluk derken de belki... İşte tarihten bu yaşanmışlıklardan ders çıkartmak. Hı hı. Yani bunları e, üstün örtmek, kapatmak, unutmak değil. Tam tersine çok belki zor konular bunlar. Çok e, acıtan konular. Ama hatırlamak ve e, ders çıkartmaya çalışmak. Ve bir daha olmasına evet. engel olmak değil mi? Evet. Yani... E, e, Tabii yani bu süreçlerden etkilenen insanların aslında konuşabilmesini sağlamak, hı hı. bir çeşit bir af dilenmesini, af dilenmesi ve bu af dilenme sürecinin iki taraflı olmasını sağlamak, değil mi? Yani önümüzde daha gidecek çok yol çok var. Çok yol var. Yani bu konuda tabi çok önümüzde iyi örnekler de var. Evet. E, e, Almanya'da da var Hı -hı. E, e, çok yakın zamanda Güney Afrika'da e, e, Truth and Reconciliation Hı -hı. yani doğruluk ve e, uzlaşma komisyonları kuruldu e, hem şiddetse uğrayanlar ve şiddet uygulayanlar karşı karşıya geldiler aslında bunlar tam da işte bütün bu yaşanmışlıkların bir şekilde Hı -hı. bu şiddetin şiddetini Nasıl diyelim ee, bir şekilde yüzleşilmesi ve açtığı yaraların ek iyileşmesi için adım atılması evet. değil mi? Çoğu kişi o müze de kuruldu orada değil mi? Orada mesela evet. sözlü olarak kendi yaşadıklarını bir miras verisi olarak hı hı. Oraya aktarıp ve hı hı. o mirası korumak ve işte tekrar yaşamamak suretiyle yapılmış olduğunu söylemişsiniz. Knalada da çok uzun zamandır aslında yaşadınız. Yaşadım. Yani nasıl yaşadınız? Yani Knalada nasıl bir toplumdu? Yani çok bir, kültürlü bir toplum olarak bakacak olursak. Yani yok olan çocukluğumdan bugüne yok olan grup rublardır. Çünkü benim çocukluğumda sokaklarda hala Rumca duyulurdu, konuşulurdu ama onlar neredeyse hani birkaç aile kaldılar Aynı şekilde Ermenilerde şöyle olurdu bakın adaya giderdiniz bu yasange aileler Türkiye'yi terk etmiş denirdi yetmişlerde her sene gittiğinizde hani bir aile daha göç etmiş olurdu ama daha sonra hani göç etmek değil sadece adayı bırakan aileler oldu ve tabii ki sosyal doku değişti şimdi adanın gündelik hayatına dönersek çocukluğumdaki bir rutini vardır e, adı hayatının işte sabah denizle başlar e, öğlen öğleden sonra bir siesta e, zamanı olur e, ondan sonra e, gençler özellikle piyasaya e, çıkarlar e, akşamüstü de babalar karşılanır iskeledi e, işte Açık hava sinemasına gidilir ee, ya da gece işte o e, piyasa caddesi denilen caddelerde e, gezilir. Böyle bir e, rutin e, benim çocukluğumda, gençliğimde e, yıllarca devam etti. Bir de tabii e, adada herkes birbirini tanırdı. Yani e, şu bisiklet kimin bilirdiniz, Hı. o tekniği e, kimin bilirdiniz? E, adaya yabancı gelmiş mi, gelmemiş mi? E, bunları hani kim yabancıdır onu ayırt edebilirdiniz ama bunlar artık bugün hani böyle bir hayat yok hem çok kalabalıklaştı hem insanlar değişti sürekli gidip gelen ailelerin sayısı düşmeye başladı onun için hani başka bir yaşam yaşanmaya başladı Ya yani bir mahalle kültürü vardı orada Ve ee, üstelik de çok, dilli bir, çok, çok dilli, dinli bir çok dinli çok kültürlü bir mahalle kültürüydü. Ee, i̇şte su satıcıları mesela e, Ermençe bağırırlardı. Çuregafçur, su geldi, e, su e, diye bağırırlardı. E, su almak isteyenler hani e, oradan alırlardı. Bayramlar bilinirdi. İşte bayram var, e, kasaplar falan ona göre hazırlık fırınlar ona göre e, hazırlık e, yaparlardı. E, ve her dilin e, hani e, konuşulduğu e, bir adaydı orası. Diğer adalarda tabii ki. Sonuçta 1955 yılında İstanbul nüfusunun %12'si içeriğinde işte Hristiyanlar, Müsevi, Ermeni vesaire yani gayrimüslimler var. Bugün %1 dahi değil değil mi? Tabii. Ve de belki bu 1955'lerde işte ilk başlayan bu tek tipleştirme dediğimiz şey Türk-Sünni İslam Tek tipleşmesinin uzun zamandır Günümüze kadar gelen hali Benim aklıma şey geldi onu sormak istiyorum Orada bir sopa Artık metafor oldu herhalde o Hep tek tip, tip sopa varmış ya Evet, ee, bu evet. şeyde yani evet. bir yerden değildi, üretiliyor Evet, hep bir üretim var yani tabii, o sopo tabii, metafor tabii, tabii, üzerinden bakarsak tabii. devamlı günümüze kadar gelen işte o zaman şeyde de söylediler ya 7 ya yapılan bu panelde de Fatih Ben Soyla şey Ayşegül Hanım Fatma, Gül. Fatma Gül, Gül Hanım şey yani hala günümüzde küçük küçük 6-7 Eylülleri yaşıyoruz. Bunlar küçük küçük bir de büyük olanlar var. İşte hala devam ediyor. Bu sopa imalatı mı devam ediyor? <gülüyor> ne demek lazım? Hoş metaformuş e, sopa imalatı. E, ama e, yani şunu öğrenemediğimiz sürece hiçbir kimliğin bize bir özellik kazandırmadığını, her kimliğin birbiriyle eşit olduğunu, hiçbirinin birbirine üstün olmadığını, dünyanın hepimizin olduğunu bunu öğrenip içselleştiremediğimiz e, sürece e, bu işler e, böyle gider diye düşünüyorum. Sadece burada değil başka yerde de böyle gider. E, halbuki e, dünya dediğiniz şey e, ya sınırlar sonra gelmiştir. E, böyle bir şey yok. Sınırlar mutlak dünyada. değildir. Mutlak Hı. değildir. E, herkes açık olmalıdır. E, ama tabii bunları içselleştirebilmek de e, oldukça e, zor görünüyor günümüz dünyasında. Kına da e, tekrar oraya dön olursak aslında sadece bir yazlık yer değil. Knalada da gazete yayınlanıyor bildiğim kadarıyla ya tabii. da yani böyle bir bayağı gündelik bir yaşantı var her yönüyle. Yani yazarları e aslında, var. Değil mi? Tabii, Galiba. Tabii. Gaz, de var, Orhan Kınalı... Paros Paros'un ama orada ya yani sadece hayır, Paros, Paros orada değil de pardon ee, orada e, oturuyorlar yaz işte. Şimdi e, Kinalada da kışın yaşamak zordur e, çünkü. Hep öyledir. Hep, öyle e, hep öyledir çünkü iklimi diğer adalara göre daha serttir, e, daha az hani e, şey açık olur ama hiç yaşanmaz değil yaz-kış yaşayan insanlar var bunların sayısı da e, artıyor gün geçtikçe hmm. e, ama hani e, bunu seçmiş e, insanlar da vardır. E, i̇şte Fazıl Ahmet Aykaç e, Hı -hı. orada yaşamıştır. Sonra oğlu Eşref Aykaç. E, Niko e, Kovi e, Beşiktaş'ın e, ünlü e, oyuncusu, futbolcusu yine orada yaşamıştır. Daha eski Avram Galanti Hı -hı. E, yazları Kınalı Adaya e, gelmiştir. E, Gomidas müzikolog Hı -hı. E, yine Kınalıada da yaşamıştır. Birçok Ermen meni yazar kanalarda da yaşamıştır kadın yazarlar da dahil olmak üzere Sibel gibi. Sabihal. Orada yaşamıştır hı hı. E, ve mesela Kınalı Adanın en meşhur e, sokaklarından Akasya e, Caddesine ismini veren aslında Agasi e, Ayşerhan Yandır kendisi sarayın kuyumcu başıdır hı hı. E, o caddede e, bir e, köşkü vardır e, işte Agasi e, Caddesi denilir oraya. ama 45'den sonra Akasya e, caddesi olur. Şimdi orada hiç akasya ağacı oh. e, yoktur hani belki. Var mıydı zamanında? Yani <gülüyor> onu hani. mu demek istiyoruz? Hayır, isim, yani <gülüyor> Tesadüf. e, tesadüfen e, hani ya akasya duysanız <gülüyor> hani dersizken herhalde e, akasya içmiş, ağaçları içilir. var e, orada e, ama var. hayır ha, akasya annem. ağacı yoktur. E, ama mesela e, İskele Meydanı'na Ali Boran'ın adı verilmiştir. Ali Boran adaya elektriği getiren hı hı. kişidir. 45'lerde o civarda elektrik gelir çünkü ondan önce jeneratörle aydınlatılmış. O kadar, geç, gelmiş. o kadar hı hı. geç gelmiştir. Su her zaman sorun olmuştur. Onun için büyük sarnıçlar adalarda hep hep, var. hep vardır. Benim çocukluğumda işte tankerlerle su gelirdi, hortumlarla evlere. E, su e, verilirdi. Gece hiç uyumazdı o geceler. Kimin evine su gelecekse. E, su sorunu 1981'de e, çözüldü. E, yani geç zordur tarihler bu bunlar evet, değil mi? Yaşamı e, zordur e, oranın. Ona rağmen ama da bizim okuduğumuz kadarıyla Orhan Hı -hı. Türker'de değil mi? Orhan Şevki'nin. Orhan Şevki'nin e, e, çok yani, güzel anlatıyor. E, neler neler var e, da. Şimdi e, o 1800 e, tabi bildiğiniz gibi oralar Prens Adaları, Sürgün Adaları ya hüzünlü adalar aslında Prens Adaları o kadar hani neşeli hayata bakmayın e, sonuçta e, sürgün edilmiş e, insanların e, adası orası. İşte mesela Evliya Çelebi Kıdalıada da böyle bir balıkçı köyünden bahseder e, ama işte e, 18. yüzyılın sonlarına doğru daha böyle levanten aileler gelmeye başlar. Daha sonra protestan Ermeniler gelir. 19. yüzyılın ortalarında bir Ermeni kilisesi ve bir Ermeni ilkokulu kurulur. Yani yaz kış yaşam vardır orada. Ve ondan sonra Ortodoks Ermeniler gelmeye başlar. Daha sonra bir Rum okulu kurulacaktır. Zaten manastır vardır Bizans'tan kalma ama bir Rum kilisesi de kurulacaktır ve bir Rum okulu da kurulacaktır. Aynı zamanda hani mezarlıklar da, e, olacaktır. E, 1935'te ancak bir Türk okulu e, kurulur. Yani o Ermeni ilkokuluna mesela Türk öğrenciler de e, gelir, hmm. e, okurlar. E, eskiden bu mümkünmüş. E, yani İstanbul'da da bu e, mümkünmüş. E, i̇şte 1935'te Türk okulu e, kurulur. E, diğer okullarda öğrenci yokluğundan kapanmak zorunda kalırlar. Hmm. Sen şey işaret ediyordun. Sona mı geliyoruz? Yo yo. Daha dakikamız var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yani e, bu değişim peki Kinalada da e, yani böyle bu çok kültürlü doku anlattığın gibi zaman içinde işte 1955 belki bunlardan birisi de 55'ten sonra 64, özellikle 64, 64 değil yani Rumlar, Rumların gönderilmesi, ayrılmaya başladılar. Yani Türk vatandaşı olmayan Rumların gönderilmesiyle sayı daha da düşer. Sonra Kıbrıs olayları başlar. İşte ondan sonra yavaş yavaş sayılar azalmaya başlar. Ama sadece Rumları etkilemiyor bu süreç. Tabii tabii. Ermeni tabii, toplumunda tabii, etkiliyor. Tabii tabii. Musevi toplumunda etkiliyor. Tabii. Ve bu, bu tür şiddet içeren eylemlerle sınırlı da değil aslında. Yani işte sokak isimlerinin değiştirilmesi mesela. Aslında bu kimliklerin e, tarihe mal olmuş kimliklerin e, hafızalardan e, silinmesi demek evet. ama e, bakın şimdi İstanbul belki de başka bir çok kültürlülüğe doğru gidiyor değil mi ya. e, yani yeni baştan başka bir çok kültürlü e, iklim gelecektir e, belki de ama yeni sosyal dokusu değişerek e, bambaşka bir İstanbul'da da e, karşı karşıya kalabiliriz zaten evet. kalıyoruz evet, İstanbul'un işte tarihi kaderi de böyle galiba ama işte orada yani e, Suriyelilere Mesela e, bir dışlayıcı e, bir ta, ta, tavıra girmemek için yani toplumsal olarak bir, bir arada yaşayabilmek için işte geçmişten bütün bunları öğrenmemiz e, gerekiyor. gerekiyor. Değil evet. mi? Herkesin insan olduğunu, eşit olduğunu, evet. her yerde hakkı olduğunu kabul etmek gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, konuğumuz sevgili e, Arus Suyumudu e, Bize 6-7 Eylül olaylarının e, biraz e, şeyinden sonra, açılımından sonra Kınalı adayı da özellikle anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizlere e, Dünya Mirası Adalar Facebook sayfası, Twitter, Instagram'dan e, ulaşabilirsiniz. Web sitemiz var. E, Artık web evet, de var. Oradan, Dünya Mirası Adalar.com evet, e, Ve bugün konuştuğumuzu, e, bazı Bilgi, görseller Arus Hanım'ın anlattıklarından da yola çıkarak bugün vaktimiz olmadı belki artık sayıları da yazmamız lazım çünkü yüzleşmediğimiz sü sürece bu tarihteki kötülüklerimizle tekrar tekrar bizi buluyor ve biz miras olarak çocuklarımıza bunu böyle aktarıyoruz. Ee, evet, bizi, bu tür malzemeye e, evet. ulaşmak mümkün bu, şeydi. hem evet. Facebook'ta hem web sitesinde. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkürler. Şey Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Evet, hepimiz. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orç.